Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay e, Merhaba, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. E, ben Turgay Özçelik, Buğday Derneği iletişim Koordinatörüyüm. E, programı uzun zamandır e, sürdüren, hazırlayan, sunan e, Leyla Aslan Ünlübay... Doğum izinde olduğu için bugün ben sizlerle olacağım ve yine Buğday Derneği'nden, Gönüllü iletişim ekibinden Orberk Özdemir bizimle. Merhabalar. Açıkçası bugün kim konuk, kim sunucu belli değil. Hani birlikte Orberk'le birlikte bir muhabbet edeceğiz. Sizlere Buğday Derneği'nin şu an güncel olan bir kampanyasından, gıda güvenliğimizi ilgilendiren önemli bir sorundan bahsedeceğiz bugün. Ee, geçtiğimiz yılda e, sürdürdüğümüz bir imza kampanyamız vardı. Gerçekten doğal mı? Ee, başlıklı. Ee, bazı ürünlerde e, süt ürünleri, e, süt, yoğurt, e, yumurta, bal gibi ürünlerde e, doğal teriminin e, bir pazarlama malzemesi olarak kullanılması e, hem reklamlarda hem paket ürününde e, yasaldı. E, ama bu doğal teriminin kullanılması bizler için çok yanıltıcı bir duruma yol açıyor. Çünkü yani sağlıklı algısı yaratıyor. Hı. O ürünlerin eldeyememiş sağlıklı olduğunu dair tüketicilerde bizlerde bir intiba yaratıyor. ama biz diyoruz ki böyle değil. Yani bu ürünler bahsedilen ürünler doğal değil. Bu yüzden de doğal terimini kullanamazsınız diyoruz. Eee Ön geçtiğimiz yıl e, Gıda Tarım Bakanlığı'na, şu an ismini Tarım ve Orman Bakanlığı'na e, e, muhatap alan bir imza kampanyası yapmıştık. Bu e, konuyla ilgili e, kanunun, e, yönetmenin değişmesi bu terimin kullanılmasına izin vermemesine ilişkin. E, biraz ondan sen bahsetmek ister misin Ömer Evet yani bakıldığında aslında e, oldukça yanıltıcı bir ifade olarak gözüküyor e, doğal e, ifadesi e, özellikle tüketiciler üzerinde e, hem haksız rekabet sağlıyor e, piyasa içerisinde üreticilerin birbirleriyle olan e, ilişkileri içerisinde bir haksız rekabet sağlıyor ayrıca tüketici de yanıltıcı bir e, ifade. Ee, ekonomik e, çıkar sebebiyle e, bunun bu şekilde olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Bu sebeple de e, Türk Gıda Kodeksinde e, gıda etiketleme ve tüketici bilgilendirme yönetmeliğindeki ifadenin e, değiştirmesi için e, bir kampanya başlatılmıştı. İmza kampanyası başlatılmıştı 2018 yılında. E, bunun devamında gelen süreçte yaklaşık e, 50 üzerinde 53 bine yakın bir imza toplanmıştı geçen sene. Bununla birlikte Tarım bakanlığıyla görüşüldü Sen o sürece daha fazla hakimsin istersen bahsedebilirsin ondan da onun üzerine de şimdi ikinci bir kampanya olarak süt endüstrisini örnek göstererek bu kampanyayı daha anlaşılır bir dille ifade etmek istiyoruz biz açıkçası Ben tarım bakanlığıdaki görüşmeyi biraz anlatayım iki kampanyanın e, sürecini. Evet 53 bin yakın imza toplandı. 53 bin kişi yani doğal değil bu ürünler dedi. Bize destek oldular. E, Tarım ve Orman Bakanlığı e, ile görüşüldü. Bu imzalar teslim edildi. E, derdimiz niyetimizi anlatıldı. E, ve konuyu değerlendireceklerini söylediler bize. E, Bizde o değerlendirme sürecini e, hani e, nihai bir süre yok çünkü ortada bu süreyi de aktif olarak değerlendirelim gündemde tutalım diye. Bu sefer bu doğal terimini en çok kullanan sektör olan süt sektörünü hedef aldık. Doğal terimini hem reklamlarında kullanan hem paketlerinde kullanan şirketleri markaları tespit ettik. Bunların sektördeki liderlik konumlarına bakarak 10 tane şey belirledik. Marka belirledik ve onlara çeşitli sorular hazırladık. Yani onları da Niyetimiz süt sektörünü karşımıza almak değil, ee, onlar sektörü temsil ediyorlar. Ee, onların aracılığıyla bu terimin kullanılmasının tartışılmasını sağlamak. Ee, ya yani bu markaları, hedef alan onları e, rekabet e, açısından e, olumsuz etkilemek gibi bir derdimiz yok. Onlarımızı da, onları da yanımıza çekmek. Yani bu doğal terimi kullanmalarından vazgeçmek, vazgeçirmek gibi bir niyet var. Yani çünkü şöyle reklamları bile düşündüğümüzde yani inekler o hayvanlar hani yem yeşil ortamlarda gayet mutlu mesut e, varmış vaziyette. gibi aynen güler vaziyette meralarda hani otlayan böyle çiçekleri koklayan e, hayvanlar işte canlılar olarak gösteriliyor ama e, gerçek öyle değil yani bu hayvanların e, nasıl koşullarda yetiştirilmesi is istersen biraz bahsedelim. Evet yani doğal ifadesine e, karşı çıkmamızın sebebi olan ve e, bunları da örneklendirdiğimiz bir e, soru dizisi var. E, doğal mı diye e, ifade ettiğimiz sorular dizisi bunlar. E, örneğin e, hayvancılık sektöründe, endüstriyel hayvancılıkta e, hayvanların birçoğu aslında taze e, otlar hmm. e, yemiyorlar. Yani kuru otlarla besleniyorlar. E, Hiçbir merada... Otlamıyor hepsi entegre tesislerde kapalı sistemlerin içerisinde 2-3 metrekarelik alanlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunun ötesinde süt endüstrisinden ilerleyecek olursak yani hayvanın süt verebilmesi için bir kere hamile kalması gerekiyor. Hamile kalma işlemi de suni tohumlama denilen bir biçimde gerçekleşiyor periyodik olarak 60 gün e, aralık verilerek hayvanlar e, hamile bırakılıyorlar. İşte boğadan... elde edilen bir sperm insan e, aracılığıyla e, ineğin vajinasına... enjekte ediliyor ve orada bir döllenme gerçekleşiyor. Yani bunun doğal olduğundan bir kere ne kadar bahsedebiliriz. Bunun hmm. haricinde hayvanın yediği yemler e, tutulduğu koşullar. Ee, ...hayvanın, e, yavrusunun ihtiyacı olan süt bir kere <gülüyor> değil mi? Yani e, doğumdan sonra buzağı hemen annesinden ayrılıyor... ...ve e, gerçekten onun ihtiyacı olan sıvıyı biz tükettiğimiz için o, o sıvıdan mahrum kalıyor... sentetik sıvılarla beslenmek durumunda kalıyor ve annesinden ayrı bir kenara e, koyuluyor... Yani ortalama bir ineğin ömrü 20-25 senedir ama hayvancılık Hı -hı. endüstrisinde, süt endüstrisinde bir ineğin ömrü yaklaşık 4-5 sene olarak e, ifade ediliyor. İnanılmaz acı yani çok trajikomik. Yani böyle bir süreçte elde edilen ürünlere doğal demek Hı -hı. E, ve o görüntüleri e, reklam malzemesi olarak Hı -hı. kullanmak, e, bu terimi paketlederde kullanmak Hı -hı. gerçekten trajik. E, yani hayaller mera, gerçekler mandıra demiştik Hı -hı. bir önceki kampanyada. Hı -hı. Evet gördüğünüz zaman gayet mutlu hayvanlar ama Orberk'in bahsedildiği gibi hiç de doğal olmayan koşullarda hatta olmaması gereken koşullarda bu hayvanlar barındırılıyor besleniyor bir de Orberk yani en önemli konulardan birisi de GDO evet. meselesi yani Türkiye'de yasa olarak GDO'nun kullanıldığı tek alan hayvancılık GDO'lu yemler Türkiye'ye hayvan yemi olarak girebiliyor ve hayvancılıkta kullanılıyor ya bunu biliyoruz yani geydiolu yemle beslediğimiz bir hayvanın ürününe ya da GDO'lu yemle beslenen beslendiğini bildiğimiz bir hayvanın ürününe sütüne yoğurduna yani nasıl doğal diyebiliriz şey gıda konusunda Türkiye'deki şeylerde mevzuatta GDO'nun herhangi bir gıda da kullanılması net olarak yasak ama izin verildiği tek alan Yem meselesi. Yani GDO'lu yem olarak şu an Türkiye'ye giren 36 tane ürün var. E, soy ve mısır ağırlıklı ürünler. Ama bunlar hayvancılıkta yem olarak kullanabiliyor. Bahsettiğim gibi Mera'da gezmiyor bu hayvanlar. Mutlu mesut dolaşmıyorlar. Kapalı ortamlarda e, GDO'lu yemlerle besleniyorlar. E, ve bu GDO'lu yemle beslenen e, hayvanların ürünleri, sütü, yoğurdu, soframıza geliyor yani GDO bu hayvanlar bu sistem nedeniyle bizim soframızı geliyor ve doğal etiketiyle geliyor tabi yemlerde e, kullanılan GDO ya da işte yemlerin genetiğinin bir biçimde değiştirilmiş olması ve o yemlerin işte soyanın e, ne bileyim arpanın ya da Hayvanlara verilen diğer yemlerin yetiştirilis süreçleri de mutlaka kon evet. konvansiyonel tarıma tabi. Yani orada da bir takım pestisitler, herbisitler kullanılıyor. Bizim e, zehir olduğunu bildiğimiz hmm. fakat tarımsal ilaç olarak adlandırılan, nitelendirilen e, girdiler kullanılıyor bu tarımda da. Dolayısıyla e, bir böyle bir tarafta var. E, onun haricinde süt endüstrisini den ilerleyecek olursak yine e, süt alındıktan sonra ...sütün geçtiği de bir işlemler dizisi var... ...yani işte UHT olabilir... bir ısıl işleme tabi tutuluyorlar... Hı hı. ...bir pastörizasyon, homojenizasyon... E, ...işlemlerinden geçiyor... süt ...dolayısıyla sütün içerisindeki bileşenler... E, ...çeşitli enzimlerin de... E, ...değişime uğradığını... ...biliyoruz... Hı hı. ...bu sebeple de gerçekten doğal mı diye... ...sormak hı hı. aslında çok da yanlış değil... Evet, ...ben araya girip... ...tekrar e, ne konuştuğumuzla ilgili... ...yeni katılanlarımıza e, ...dinleyiciler varsa hatırlatayım... E, Buğday Derneği'nin Gerçekten Doğal mı? kampanyasını konuşuyoruz. Süt, süt sektörünü hedef alarak onlara sordu, Gerçekten Doğal mı? isim kampanyayı, imza kampanyasını e, katılmak, destek olmak isteyenler varsa sonrasında da belirtiliriz. Hemen nasıl destek verebilirler onu söyleyeyim. Change.org slash bu supler Dogal mi? Ya da change.org slash Dogal e, ibaresini, tarayıcıların adresini yazarak bu e, İla kampanyası metnimize ulaşabilirler Ç çok üzerinden ee, Evet yani sonrasında geçirdiği sütün e, sonrasında geçirdiği işlemlerle bir de Gdodan bahsettik e, bir antibiyotik meselesi var evet. Hani farklı e, zamanlarda e, ülkenin gündemine giren yani hayvancılıkta e, yoğunlukla antibiyotik kullanıldığını bu tür e, verilerin araştırmanın haberlerin olduğunu önümüze geldiğini hatırlıyoruz ee, ve çok yoğun kullanılıyor yani kullanıldığında ayrı bilgiler veriler var ee, yine hani böyle bir e, antibiyotik kullanımının olduğu yapıldığı e, hayvanların ürünlerine biz nasıl doğal diyebiliriz. Ki bu antibiyotiklerin kalıntıları da bir biçimde e, sütte bulunabiliyor. Bizim tükettiğimiz hı hı. sütte e, bulunabiliyor. Bunun insan üzerindeki etkilerinin de e, olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani benim herhangi bir e, tıp, e, altyapım yok. Yani hı hı. sağlık ya da beslenme uzmanı değilim. Fakat e, sorulabilecek makul sorular var ve bunların cevaplarının da alınması gerekiyor bir biçimde. Hı hı. Eğer düşündüğümüz, şüphe ettiğimiz şeylerin gerçekliği söz konusuysa ve yönetmelik de buna izin veriyorsa bir biçimde bunun değiştirilmesini talep ediyoruz. Çünkü tüketici olarak bunun bizim en büyük ve doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz aslında. Evet, yani derdimiz bu bir yanılgıya yol açıyor. Hem e, tüketici açısından bu ürünleri kullananlar açısından bunun sağlıklı olduğuna yönelik bir algı yaratıyor. E, doğal deniyor. E, öyle değil. Hem de e, ne yazık ki e, çok kavramlar birbirine geçtiği için e, organik terimiyle de karışıyor yani doğal denilen bir ürünü organik diye e, zannederek öyle olduğunu e, umarak e, sanarak e, alabiliyoruz ya burada hem organik e, uğraşan bu yöntemlerle ürün elde eden e, üreticilere yönelik bir haksız rekabet ortamı yaratılıyor e, ama biz şunu demiyoruz yani bunlar doğal değil organik ürünler doğal demiyoruz yani insanın temas ettiği, el verdiği, değdiği herhangi bir ürüne doğal diyemeyiz. Evet organik ürün bir sertifikalandırma süreci var. GDO yok bilmemden sağlıklı ama ona da doğal denemez mesela. Hmm. Şimdi bu, bu kampanyasından sonra yani e, bunu e, konvansiyonel yöntemlerle yetiştirilmiş ürünlere doğal denemez. Hani diğerine doğal denir gibi böyle bir şey yanılgı olmasın diye. Söylüyorum bunu. Ee, herhangi bir ürünle doğal denemez. Yani evet. Kullanılamaz. Bu, bu bir pazarlama malzemesi olamaz. Sertukalı ise evet organik denir. Ee, hatta e, bu GDO'lu yem e, ile yetiştirilen ürünlerin e, paketlerine GDO, GDO kullanılmıştır ibaresi konsum diye de bir kampanya vardı. Mesela öyle bir istek talep vardı. GDO meselesi Türkiye'nin gündemine girdiği zaman. Ki bunu yapmıyoruz. Tam tersine bu e, ürünlerin paketlerini doğal diyoruz ya da bu ürünlerin reklamlarında doğal terimini kullanıyoruz. E, ben şeyleri sayayım. Yani hangi markalara soruyoruz Hı -hı. E, ve e, ne soruyoruz biraz onları e, bakalım isterseniz. eee change.org/busstler/dogalmi adresinden oluşabileceğimiz kampanya metninde şu an Türkiye'nin genelinde hakim olarak tüketilen ve sektöre hakim olan ve doğal terimini kullanan bazı markalar var. Bu markalara, bu markanın söz sahibi insanlarına, iletişimcilerine soruyoruz. Lütfen yanıtlasınlar. Neredeyse hiç taze ot yemeden, hazır yem ve kuru ot ile beslenerek doğasına aykırı koşullarda, hareketlerinin sınırlandığı, kapalı veya yara çıkılanlarda yaşamını sürdüren hayvanlarda ne edilen süt ve süt ürünleri doğal mı? ...siz bunu kullanıyorsunuz ama doğal mı? Onun dışında antibiyotikten bahsettik. Yani bu ürünlerden antibiyotik kullanarak elde edilen ürünlerden... ...elde edilen süt ve bu sütten elde edilen ürünler doğal mı? Ki antibiyotik konusunda şunu söyleyebilirler. Bir tükkıda kodaksinin belli bir limit var. Bu limitin altında o antibiyotik kullanımı ama... ...bu belli limitlerin altında da olsa o antibiyotik... Hani ...bir kalıntıya yol açıyor, birikiyor... Ee, hani minimumda olsa bile bu antibiyotik kullanımı yine de ona doğal diyebilir miyiz? E sen evet. haksız rekabet hı hı. noktasına değindin. Yani şimdi çiğ sütte, UHT'de, pastörize sütte doğal ifadesiyle bir biçimde pazarlanabiliyor. ...yani e, işlem görmüş UHT ve pastörize sütler nasıl ham olan çiğ süt gibi doğal olabiliyor? Yani Hı -hı. çiğ süt doğalsa diğerleri nasıl doğal? Burada tamamen bir kavram karmaşası var açıkçası. Hı -hı. Yani bu aslında bizi ilk etapta böyle e, çok etimolojik ya da semantik... ...böyle dil bilimsel bir tartışmanın içerisine çekiyormuş gibi gözükse de... ...aslında olay tamamen elmaya armut demek gibi bir şey. Ve bunun yapılmasının tek sebebi de ekonomik kaygılar... Ee, yani işte bir markete girdiğinizde raflarda size gülümseyen e, inekleri gördüğünüzde ben e, doğal ibaresiyle, ifadesiyle satışı yapılan sucuk bile gördüm. Yani e, bir canlının doğal sürecinde sucuk olmak var mıdır <gülüyor> mesela? <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tartışma konusu. <gülüyor> o daha trajikmiş. Ee, bu arada şeyi e, hani semantik kavramlar üzerinden hareket ettim. Ben hemen şeyi ekleyeyim. Yani Türk Dil Kurumu. Doğal sözcüğünü nasıl tanımlıyor? Ona bir bakalım. Türk Dil Kurumu'na göre doğal, doğada olan, doğada bulunan, doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii natürel, kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı demek. Yani bu Türk Dil Kurumu'nun baktığımız zaman sözlüğüne doğal teriminin karşısında yazan şeyler. insan eli değmemiş, yapay karşıtı. Yani halk arasında da hani bu terime öz olarak Türk Dil Kurumu'na bakmamışsa şöyle bir genel kabul var. Doğal demek, sağlıklı demek, müdahale edilmemiş demek, yapısı değiştirilmemiş demek, besin değerlerini kaybetmemiş demek ve güvenilir gıda algısı yaratıyor Ya yani Bu güvenilir. Doğal yazıyorsa bu güvenilir anlamına geliyor. Yani bu, bu hem bu algıya hem Türk Dil Kurumu'nun bu tanımına baktığımız zaman yani bu saydığımız maddelere ya da bu sektörün işleyişine Nasıl önümüze geldiğini o hayvanların yaşam koşullarına orada kullanılan yemlere girdilere e, o e, ürünlerin alındıktan sonra soframıza gelen e, gelene kadarki o e, pasteizasyon ve benzeri süreçlere baktığımız zaman e, yani tamamen bunun tersi olduğunu görüyoruz yani bir en basitinden bir insan müdahalesi var yani doğal değil bu yapay bir şeyden e, müdahale edilmiş bir üründen bahsediyoruz. Bu şey anlatayım biraz sıkıcı bir şey. Türk Gıda koleksi Gıda Etiketleme ve tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği bu bahsettiğimiz konuyu ilgilendiren yönetmelik. Bu yönetmelik işte konuyla ilgili etiketlemede annelerin kullanabileceği kullanamayacağına dair bir açıklama getiriyor. Bu yönetmelikte aslında 3-4 yıl önce tekrar güncellenmişti. Böyle birkaç kavram yasaklandı genel olarak. %100 doğal, natürel, doğal gibi ifadeler yasaklandı. Ama bu yönetmeliğe getirilen bir kılavuz var. Bu kılavuzun içeriğinde doğal tabii natürel ve natural terimlerinin bazı alanlarda kullanılmasına izin verildi. Bu izin verilen alanların en başında da süt sektörü geliyor. Süt ürünleri, süt, yoğurt, kefir, ayran gibi süt ürünleri, UHT süt ve pastörize sütten bahsediyoruz. Bunun yanında hani şey de var, yumurta da var, Yumurtada da kullanabiliyor, balda da kullanılabiliyor. Ama en yoğun olarak kullanıldığı alanı seçtik ki bu alana müdahale edelim ve bu şirketlerden birine en azından bunun kullanımından vazgeçirebilsek on hani diğerlerine örnek olur. Hem bakanlığın bu yönetmeliği kılavuzu değiştirmesine katkısı olur, bu konuda bir baskı unsuru olur. ...diye bu şirketlere yönelik... ...böyle bir çağrıda bulunuyoruz. Ama bahsettiğin gibi... ...diğer sektörlerde de kullanılıyor. Yani... ...işte varuaya karşı tarımsal... ...ilaç ya da zehir kullanan... arıcılar da pazarladıkları... ...ürünü, balı, doğal... ...ifadesiyle satabiliyorlar. Bunun üzerinde... ...de bir engel yok. Yine... ...yumurta sektöründe de bir engel yok. Şu anda mevcut durumda da... ...bunlar hala geçerli mi? Bizim... ...gördüklerimiz... Yani mevzuatın dışına çıkmış örnekler mi yoksa mevzuatta yönetmelikte bu bahsettiğimiz yönetmelikte yumurta bal sektörü için e, doğal ifadesini kullanılması artık yasaklandı mı? Yok yasaklanmadı orada da devam ediyor. Ee, yani sadece süt ürünleri değil e, yumurtada dediğim gibi, balda da kullanılabiliyor. Ama şunu biliyoruz ki yani bu hem yoğunlukla kullanan hem de böyle bir e, kılavuzu çıkartılmasında etkin olan, etkili olan asıl unsur sektör süt sektörü. Yani hem çok güçlüler hem de ekonomik anlamda en çok şeyin para akışının döndüğü sektör anlamda güçlü olan şey. O yüzden bu şirketlere sormayı, süt ürünlerini üreten şirketlere sormayı uygun gördük. En çok şey yapabileceğimiz alan olarak, en güçlü olan olarak orayı gördük. Evet yani e, herkesin doğal denildiğinde kafasında zihninde e, canlanan e, belli tasarımlar ve imajlar var ve bu toplumun birçok kesiminde ortak e, ortak olmayan kesimde sanırım bu endüstrinin parçası olan insanlar ya da bu mevzuatı yazanlar ve bunlara izin verenler gibi duruyor yani sorulacak pek çok soru var e, süt endüstrisinden bahsediyoruz bir kere e, süt her memeli türü kendi türünün sütünü içme eğilimlidir. Yani her şeyden önce bir insanın yetişkin bir insanın hayvan sütünü içmeye sürekli olarak devam etmesi ne kadar doğal. Hı hı. Yani doğal konsepti üzerinden konuşuyorsak evet. gerçekten sorulabilecek bir sürü soru var. Yani bir buzayı 10 kat, 15 kat, 20 kat büyüterek bir inek yapan büyüme sıvısının insan tarafından düzenli olarak tüketilmesinin yan etkileri nelerdir? Yani dediğim gibi e, sorular makul oldukça bence onları sormakta bir problem yok. Ben e, herhangi bir yani tıp ya da sağlık altyapım yok ama e, bunlar aklıma gelen problemler ve bunlara yönelik araştırmaların da olduğunu biliyorum. Yani Hı. söz gelin, meme kanserinin e, çok büyük bir... E, ...etkeni olduğunu e, söylüyorlar. Yani araştırmalar gösteriyor ki birçok hastalığın e, fazla büyümeye sebep olan... ...vücuttaki bazı e, bölgelerde, proporsiyonlarda fazlalaşmaya sebep olan... E, ...tüketimin başında süt tüketimi geliyor. Hı hı. Ee, bir de e, işin ilginç yanı Orberg e, bu bahsettiğimiz yönetmenlik... ...Türk Gıda Koleksi, Gıda Etiketleme ve tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği... ...tek seferde söyleyebildim. Ee, bu yönetmelik, yani bu e, doğal terimine izin verilmesi bu yönetmenin amaçlarıyla da, yönetmelikte geçen e, amaçlarıyla da çelişiyor. Yani bu yönetmenin amacı orada e, yazan ibareye göre algı farklılıklarını ortadan kaldırarak ve bilgi gereksinimini karşılayarak tüketicilerin üst düzeyde korunmasını e, sağlamak. Bu amaçla bu yönetmelik çıkartılıyor. Ama şu an bu e, yönetmenin e, ek olarak getirilen kılavuzla birlikte, yani bu doğal Terimine tabi natural ve natural kelimelerine izin vermek, e, direkt tüketicide de yani kullanan bu ürünleri kullanan insanlarda e, algı yanılmasına, algı farklılıklarına yol açıyor. Amacının tamamen zıttına evet, yönelik bir şey. Yani sadece var. oradan bile bu yönetmeliğe karşı çıkılabilir. Yani sadece bunu düşünerek bile e, bu karar vericiler bu e, yönetmeliği baştan e, değerlendirebilir. Onun dışında hani tek tek itiraz ettiğimiz bu şirketlerde de sordu, sorduğumuz e, Pestisit, e, GDO e, gibi girdilere ya da yaşam koşullarının doğal olmayan şartlarda e, yetiştirilen hayvanların olduğu bir şeye e, sektörün ürünlerine nasıl doğal denebilir diye hani bu maddeler üzerinden de gerçekleşebilir. Şöyle şu ana kadar e, e, 55 binimiz daha toplandı bu kampanyada e, 100 bin hedefliyoruz bu şirketler muhatap olarak alındı. Şu ana kadar herhangi bir cevap alabilmiş değiliz. Yani makul bir cevap alabileceğimizi sanmıyorduk. Yani zaten bu şeyler nasıl doğal denebilir? Bu doğal demek nasıl açıklanabilir ki? Ama en azından hani bir feedback, bir geri dönüş olumsuz da olsa almayı Düşünüyorduk. Henüz bir e, ses yok e, şirketlerden. E, umarız e, bu imza sayısının artmasıyla daha sesimiz duyulur, e, daha bilinir, e, kampanyamıza daha bilinir olur. E, 100 bin hedefliyoruz. E, şu an 55 binde. E, nasıl imza verileceğimi tekrar hatırlatayım. Change.org slash bu sutler dogalmi. ...ya da bir adresi daha var... ...aynı kampanya... ...change.org slash dogal... ...bu adresleri yazarak... ...ya da Buğday Derneği'nin kendi web sitesinden... ...bakarak bu kampanya metnine... ...ulaşabilirler. Eğer siz de... ...bu bahsettiğimiz konularla ilgili... ...şirketlere, bu süt şirketlerine... ...süt ürünler şirketlerine bu soruları... ...sorarak bize destek vermek istiyorsanız... ...lütfen imzalayın ki sesimiz daha... ...olsun. Yani çünkü... ...soframıza gelen gıdayla ilgili... Ee, ne yazık ki yani birçok farklı alanda bu dahi derneği çalışıyor. Ee, ya yani gıda güvenliğine dair e, çok büyük sıkıntılarımız var. Ee, güvenilir gıdayla, sağlıklı gıdayla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Zaten böyle bir sıkıntı yaşarken, ya yani bir de böyle bir yanılma unsuru, e, bir algı farklılığına yol açan bir unsur e, olması, e, güvenilir gıda hakkımız açısından yani kabul edilemeyecek bir şey. O yüzden bu yanılgının düzeltilmesi, ortadan kaldırılması, bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Kafamızdaki karışıklığın giderilebilmesi ve bu soruları daha güçlü bir biçimde sorabilmek için sizler de kampanyamıza destek olursanız change.org üzerinden destek verirseniz seviniriz. Eee evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.